Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sâbihi ecma'in. <gülüyor> Geçen dersimizde görmüş olduğumuz son ayet-i kerime olan 73. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah esasen bu dine davetin Davet edenler tarafından Davet edilenlerden Hiçbir şey Ücret Karşılık beklemeden yaptıkları ifade edilen bir husustu Belirtilen bir ayet-i Peygamber aleyhissalatü selam Şahsında Sen onlardan Bir ücret mi istiyorsun yoksa Diyor Onlar böyle düşünmesinler çünkü feharacu rabbike hayır, senin Rabbinin sana vereceği ücret daha ayır olur. Dolayısıyla aklı başında olan ne yapar? Hayırlı olanı bir defa kabul eder. O halde onlar hiç düşünmesinler, bu adam, bu peygamber veya bu Müslüman bizi Allah'ın dinine davet ediyor, bunda bir menfaati var diye düşünmesinler. Çünkü gerçek manada Allah'ın yolunda olup, Allah'ın yoluna davet eden bir kimsenin başkasının sağlayabileceği menfaatlerde gözü olmaz, o menfaatlere tenisül etmez. O menfaatlere kalbinde, gönlünde, zihninde bir pay vermez. Çünkü o Rabbinin vereceği ücrete göz dikmiştir. Vereceği mükafatı beklemektedir. Onun peşindedir. Hatta o kadar işin üzerinde hassasiyetle durur ki Rabbinin kendisine vereceği ücreti azaltmasına sebep teşkil edecek en ufak olumsuzluklara dahi dikkat eder ki Rabbinden alacağı mükafat eksiksiz olsun. Mesela riyakarlık yapmamaya çalışır. Mesela Hakkın hatırını yüce tutmaya çalışır. Mesela bir menfaat beklemek durumunda olduğu için hakkı eğip bükmez gibi hiçbir hesaba ve kitaba girmez. Allah'ın yoluna davet edenin yaptığı tek bir hesabı vardır. Allah'tan alacağı mükafatı en mükemmel şekilde almaya hak kazanmak ona layık olmak. Ve huve ve o rızık verenlerin en hayırlısıdır. İkinci bir şüphe de olabilir davet edilenlerin ikinci şüphesi. Birinci şüphe ile ilgili, davet edenle ilgili. Ne? Acaba bu bizden bir menfaat beklediği için mi bizi dinine davet ediyor? Bunun olmadığını ortaya koydu Cenab-ı Allah. İkinci şüphe, peki bu adam bizi karşılık beklemeden davet ediyor, amenna. Diyelim ki böyledir diye düşünüyorlar. Ya davet ettiği yol nasıl bir yoldur? Yolu güzel mi acaba? Doğru mu acaba? O konuda da Cenab-ı Allah bunu açık açık söylüyor. Ve inneke leted'ûhum ile sırâtı müştakîm. Şüphesiz ki sen onları dosdoğru bir yola, eğriliği, büyürlüğü olmayan bir yola çağırıyorsun. O halde, muhatap davaya, davete muhatap olanların iki tane önemli şüphesi var. Biri davet edenle ilgili şüpheleri, iki davet olundukları izlemeleri istenen yol ile ilgili şüpheleri. İkisini de Cenab-ı Allah bertaraf ediyor. Davetçi sizden bir şey beklemiyor diyor. Sizi izlemeye çağırdığı yol da dost doğru bir yoldur diyor. Bunu Batıl dava adamları, dava sahipleri söyleyebilirler mi bu kadar emin bir şekilde? Biz sizden hiçbir menfaat beklemiyoruz öyle mi? oğlu kanun yapmayı versin. Kendisini yakınlarını yedi sülalesini, taraftarlarını korumanın yollarını arar. Öyle ya 80 anayasasında madde koymuşlardı değil mi ek madde? İşte 1980 darbesini yapanlar hiçbir şekilde muhakeme edilmeyecek. Bunun en bariz örneği. Değil mi? Atatürk'ü koruma kanunu. Ne arıyoruz bu memlekette? Hani sizin kimseden beklediğiniz bir fayda yoktu? Kendisinden emin olan sadece Allah'ın gözetimini ve kontrolünü kabul eder. Yani Allah beni kontrol ettikten sonra siz etmişsiniz etmemişsiniz bir şey yazmaz ki benim için. Benim kimseye verilmeyecek hesabım yok der. Çünkü ben hesabımı Allah'a vermek esası üzerine kurdum. Benim hesabım o. Benim kitabım o. Ayrıca Allah'ın beni veyahut da benim davamın ayrıca beni korumasına ihtiyacımız ihtiyacı yok. İhtiyacım yok. Ben kendim doğruluğumun teminatı benim kendimi korumamdır. Ne kadar doğruysam ben kendimi o kadar korumuş olurum. Çünkü Cenab-ı Allah doğruları cezalandırmaz. Dost doğru yolda gidenleri cezalandırmaz. Ama onlar yaptıklarından kendileri emin olmadıkları için... Biz aman bir gün gelir yargılanmayalım diye yasalar koyarlar kendilerini koruyan. Böyle şey Bizim Allah'ın dinine davet ederler. Her insanın korunması gereken hakları neyse benim de o kadardır. Senin de o kadardır. Hiç kimsenin diğerinden ayrıca bir korunması gereken bir üstün tarafı yoktur. Eşitliğe aykırı. Adalete aykırı. Şimdi o halde bu dine davet edilenlerin davet edenlerden de davet olundukları yoldan da şüphe etmeleri lazım. Etmemeleri lazım. Ona dikkat etmeleri lazım. Ama onlar eğri oldukları için doğru yola gelmeleri çok zordur. Onun için bir sonraki ayet-i kerime aynı zamanda Allah'ın yoluna davet edenleri teselli etmek mahiyetindedir. Diyor ki وَاِنَّ وَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ اَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Şüphesiz ahirete iman etmeyenler o senin çağırdığın dost doğru yoldan yan çizip giderler. O yoldan gitmezler. Doğru yolu bırakır öbür tarafa kayar. O halde davetçi üzülmesin. Ben bunlardan bir ücret beklemiyorum. Aksine ben bunların iyiliğini istiyorum. Onlar yine doğru yola gelmiyorlar diye üzülmesin. Çünkü onların kalplerindeki eğrilik sendeki doğruluğu görmeye manidir. Şaşı bakıyorlar. Doğru bakamıyorlar. Dolayısıyla senin doğruluğunu da göremezler. Senin yolunu takip etme şansları yok. Faraza diyor bu gibi doğru yoldan sapkın kimselere. Ve lev rahimnâhum. Olmaz ya, Arapçadaki lev şart edatı olarak sesa. Ama bunun Arapçada şu kadar şart edatı var. Her bir şart edatının kullanıldığı yerde ifade ettiği bir mana vardır. Diğer her şey olduğu gibi. Lev şart edatı olması imkansız olan haller için kullanılır çoğunlukla. Buradaki zamir kafirlere gidiyor. Olmaz ya! ve ki onlara rahmet etsek. Türkiye'deki tam karşılığı levin karşılığı bu diyelim ki rahmet etti ne yapacaklar va keşeefneme dur ve onların içinde bulundukları sıkıntı hali açıp gidersek kaldırsak yine ne yaparlar lelekcuıtu yani him ya onlar hala azgınlıkları içerisinde sürüp giderler. Yani onlar kimse zannetmesin Allah kimseyi sapıklığa mecbur eder. Allah'ın rahmeti var ya Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Fakat Allah onlara rahmetini gönderse bile rahmetini göndererek üzerlerindeki azabı kaldırsa bile bu sefer azgınlıklarını daha çok artıracaklar. Günümüz Tuhyan eden kafirleri, ülkeleri, milletleri, kavimleri bunun en açık örneğidir. Allah'ın bu kadar nimet ve ihsadına rağmen yine Allah'a isyanda en ileri dereceye gidiyorlar. Ve lekad ehaznahum bil azab Andolsun biz onları yani onların emsallerini, onların benzerlerini onlar gibi olanları inançlarıyla, yaşayışlarıyla, hayata bakışlarıyla onlar gibi olanları biz andolsun azap ile almıştık, yakalamıştık. Ama onlar ne yaptılar? Femestekânû li rabbihim. Rablerine boyun eğmediler. Ve mâ yetedarraûne ve yalvarıp yakarmadılar. Yani haşa Cenab-ı Allah kâfire zalime, onu azap vermekle zulmetmez. Bakın, diyor ki onlara rahmet etsek, sıkıntılarını açıp gidersek yine onlar azgınlıklarını sürdüreceklerdir. Onları azap ile yakalasak, almıştık diyor vaktiyle, onların emsallerini, onların benzerlerini azap ile yakalamıştık. Fakat onlar yine Rablerine itaatle ne yapmadılar? Boyun eğmediler. Yalvarıp yakarmak cihetine gitmediler. E daha ne olsun? Azapla yola gelmiyorlar. Azabı görüyorlar. Yine yola gelmiyorlar. Azap kaldırılıyor. Yine azgınlıklarını sürdürüyorlar. Peygamber göndermiş. Ona vahiy göndermiş. Sırat-ı müstakimi göstermiş. Dolayısıyla hiçbir kafirin Hiçbir zalimin, hiçbir tağutun, hiçbir gaddarın yarın Allah'ın önünde kendisini kurtarmak için değil, azabını hafifletmek için dahi ileri sürecek hiçbir mazereti olmayacaktır. Ha biz hep tek tek Allahü Teala kimi nasıl e, mazur bırakmayacak kadar insanlarda bulunmuş yollar göstermiş, tek tek hepsini bilmeyebiliriz. Fakat ayet-i kerime gayet açıktır. Biz diyor o doğru yoldan sapanlara merhabet etsek onların içindeki sıkıntı içinde bulundukları sıkıntıları açıp gidersek dahi yine onlar azgınlıklarında sürüyüp giderler. Azgınlıklarında ayak diretir devam ederler. Nitekim önceleri de diyor azap onlardan önce onlar gibi olanları azap ile yakaladık onlar bir türlü Rablerine boyun dahi eyyemedi. Ey. Yalvarıp yakarım <gülüyor> Nihayet diyor Estağfirullah. <gülüyor> hatta izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedid. Nihayet biz onların üzerine pek çetin azaplı bir kapı, bir azap kapısı bir azap türü açacak olsak, اِذَا هُمْ فِيهِ mublisun, Onlar, o şiddetli azap içerisinde ne yapacaklarını bilemez, şaşkın bir halde, ümitlerini kesmiş bir vaziyette kala kalırlar. İblis kelimesi de aynı kökten geliyor. Müblis. İblis, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş demek. Euzubillah. Euzubillah. Allah'ın rahmeti öyle bir rahmet ki ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşat, kuşatmıştır. Ama feseektubuha lillezine amenu ve kânu yettegûm. Ben onu iman edip sürekli takvalı hareket edenler için yazacağım. Onları, onlara ayıracağım. Rahmet. Cehennemden kurtaran rahmet budur. Bu sadece iman edip takva sahibi olanlar için takdir edilmiştir. İşte bunlar azaba yakalandılar mı artık şaşkın ve ümitsiz kala kalırlar. Allah'ın azabını celbedecek haller de var. Allah'ın rahmetini celbedecek haller de var. İman ve imana bağlı onun altındaki bütün salih ameller Allah'ın rahmetini celbetme vasıtalarıdır. Küfür ve küfürden dallanıp budaklardan bütün günahlar, haramlar, isyanlar Allah'ın azabını celbeden sebeblerdir. Mümin günahsız olmaz, kafir hayırsız olmaz. Bir müminin az veya çok mutlaka günahları olur. Fakat, rahmeti celbeden en büyük unsur, en büyük sebep iman, zedelenmediği sürece, Allah'ın onun üzerindeki rahmeti, gazabı gerektiren isyanlardan, günahkarlardan daha büyük olacaktır. Günahları sebebiyle, dünyada veya ahirette, azap görse bile o iman şemsiyesi var ya, onu Allah'ın rahmetinin içerisine alacaktır. Kafir ise o rahmet şemsiyesini ne yapmış olur? Kırmış parçalamış olur küfrüyle. Onun artık rahmetin gölgesine girmesi, iman şartını ihya etmesi yerine getirmesine bağlıdır. ki bu şemsiye olmadan kafirin iyilikleri olsa dedik ya küfür iyiliksiz olmaz. Mutlaka bir iyilikleri olur. O iyiliklerin tıpkı evvelime söyleyeyim yağmur altındaki e, tuz gibi erimeye mahkûldür. Hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü asıl o iyi amelleri zehirleyen en büyük zehir, küfür zehri onu imha eder. O halde imanı tahsil ettikten sonra imanı takviye etmek, Allah'ın rahmetini celbeden sebepleri çoğaltmak, onun azabını, gazabını, ikabını üzerimize çekebilecek günahlardan ve hatalardan uzak kalmanın yollarını aramak icap ediyor. Bu böylelikle Allah'ın azap kapılarını ne yapmış oluruz? Üzerimize daraltmış oluruz. Allahü Teala da rahmet kapıları genişken dar kapılardan senin üzerine gelmez. Senin Allah'ın rahmetini celbeden kapıların geniş olduğu sürece azabını celbetmesi mümkün olan günah kapıların da dar olduğu sürece Allah o kapılardan sana azap göndermez. Buna dikkat edelim. Çünkü ve rahmeti vesiat külle şey dediği gibi Kutsi hadiste de sebekat rahmeti gavabi. Benim rahmetim gazabımı geride bırakmıştır. Gazabımın önüne geçmiştir. Radikatlerim. Allah'ın rahmetinden zaten ümit kesmek müminin yapabileceği bir iş değildir zaten. Ve huve allazî enşâ lekumussem'a vel ebsâra vel ef'ide qalîlem mâ teşkûrûn. Allah Allah. Size işitmeyi, görmeyi ve kalpleri inşa eden, yoktan veren, var eden odur. Ama siz pek az şükrediyorsunuz. Bunun önceki ayetlerle ne alakası var? Peygamberlerin davetinden bahsetti önceki ayetler. Biz bu daveti kulaklarımızla işitiriz. Gözlerimizle onların davetle davet ettikleri ile ne kadar uyumlu davrandıklarını görürüz. Kalbimizle onların davet ettiklerinin ne kadar yüce olduğunu idrak ederiz. O halde görmeye, işitmeye ve kalp nimetine şükretmek peygamberlerin davetine kulak vermek. O daveti hak ve doğru olarak görmek ve kalpten onu tasdik edip gereğini yapmaktan geçer. Ve böylelikle Allah'a şükredilmiş olur. Her gün yüz bin defa Elhamdülillah Elhamdülillah de tamam mı? Allah'a sana verdikleri nimetler dolayısıyla içinde minnet duyma muhtaç olan birisine de imkanın varken 5 kuruş verme. Demezler mi kardeşim yani? Bu elhamdülillah'ın karşılığı bu mudur? Allah de diyorum deyip duruyorsun güzel. Allah onu da ecir verir ha merak etmeyin. Samimiyetle velev ki sözle söyle, amelitle yapma. Sözün de ecrin Kimse haşa zikri, e, dil ile yapılan zikri küçümsediğimi zannetmesin. Kastım o değil. Kastım müminin kulağı, gözü, kalbi. Dolayısıyla eli ve dili arasında bir uyum olmak zorundadır. Elhamdülillah dediğimiz zaman içimiz gerçekten Cenab-ı Allah'a minnet duygularıyla durmalı onun nimetlerinin azametini ve onlar olmazsa çaresizliğimizi tasavvur edebildiğimiz kadar edersek Allah'ın nimetlerine karşı minnetimiz, minnet duygularımız daha da yücelir, yükselir. Aa. Sen şükrediyorsun bu şekilde şükrettiğin zaman elin durmaz. Elin durmaz. Mutlaka yapabileceğimiz hayırlar vardır. O hayırlarla Allah'a şükrederiz biz. Düşünün ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yükünü hayvanına bindiremeyen kimseye yardım etmen bile sadakadır diyor. Hiçbiriniz, hiçbir iyiliği küçük görmesin diyor. Veda hacında ne diyor? O ebedi nasihatta aleyhissalatü vesselam. Şeytan bugünden itibaren sizin kendisine ibadet edeceğinizden yana ümidini kesmiştir. Ama küçümsediğiniz, küçük gördüğünüz hususlarda kendisine itaat etmenize de razıdır. Önemsiz gördüğünüz basit hususlarda şeytana itaat etmeniz razıdır. Ha. Şeytanın da içimize vesveseler vermesi, bizi günahlardan, günahların üzerine yürütmesi, hayırlardan uzak tutması yerine göre bir karıncanın yürüyüşünden bile daha sessiz seyrası Onun için içinizden bir hayır yapmak geldi mi onu derhal yap. Bir kötülükten uzak kalma arzusu geldi mi derhal uzak kalın. Ertelemeyin. Bir kötülük yapmak istediği bir vakit de kendinizle mücadele edin. Çünkü şeytan bizlere iyilikleri erteletir, kötülükleri çabuklaştırmaya iter. Onların Cenab-ı Allah yüsarun fil hayrat. Müminleri imselend. Hayırlı işler yapmakta ellerini çabuk tutarlar. Hızlı davranırlar. Gecikmezler. Ona dikkat edelim. Böylelikle Allahu Teala'ya şükretmek cihetine gitmiş oluruz. Ve huvellezizraku'kum fil ardı ve ileyhi Şavun. Sizi yerde dağıtan, yayan odur. Hem yerden inşa eden, hem etrafa dağıtan odur. Ama sizi yerden inşa edip dağıtmış olması sizin artık onun kontrolü dışında olduğunuz manasına gelmez. Hemen arkası geliyor. Ve ileyhi tuhşerû. Yalnız onun huzuruna haşredilip toplatılacaksınız, toplanacaksınız. Bunu düşünelim. Onun huzuruna toplanacaksınız. Bitti. Niçin toplanacağız? Hesap vermek Herkesin mahşerden sonra gideceği yerinin tartışılmaz bir şekilde sapa sağlam delillere dayanılarak tespit edilmesi için Cenabı Allah için bu sabittir. Bir de gidecekler ellerinde görecekleri bilgilere, defterlere göre kendi kendilerini hesaba çekecekler. Kendi kitabını kendin oku. Bugün kendi kendini hesaba çekmek için sen yetiyorsun. Başka birisine ihtiyaç yok. Niye ihtiyaç olsun ki ellerimiz ayaklarımız maazallah. Aleyhimizde şahitlik edecekler. Niye giyineceğiz? Ona dikkat edelim. 80. ayet kirema ve huvellezihyi <tıklı> ve yemit ve lehu Varlık aleminin en büyük sırlarından ikisidir hayat ve ölüm. Nasıl oluyor da hayat oluyor? ve hayat bulmuş olan nasıl oluyor da ölüyor. Ha kalp krizinden öldü, şundan öldü, bundan öldü bunlar hikaye. Bunlar sebeptir, bunlar izah değildir. Bunlar ölüm hadisesini izah etmez. Efendimiz Ölüm, işte her birimiz bir anne babanın evladıyız. Hayatı bu izah etmek için yeterli değildir. Bu hayatı izah etmez. Hayat nedir? Ölüm nedir? Bunlar Allah'ın sırlarından birer sırdır. Onun için hayat veren ve öldüren o olduğu gibi Ve lehu ihtilâ leyli ve Gece ile gündüzün birbiri arkasından gelmesi ve değişip durması da ona ait. O yapar bunu. Yani zaman. Bunlar beşeriyetin neyin altından kalkarlarsa kalksınlar, altından kalkamayacakları, üstesinden gelemeyecekleri üç tane Rabbani Sırdır. Hayat, ölüm ve zaman. Birileri durdursun bakayım zamanı. Yok öyle bir şey. Mümkün değil. Birileri hayatı ortadan kaldırsın. Veya ölümü ortadan kaldırsın. Hep hayat olsun. Mümkün değil. Bırakalım bunları kaldırmayı. Bilmediğimiz bir şeyle nasıl mücadele edeceğiz ki? Diyelim ki birileri hayatı yok etmek için uğraşsın. Ama bilmiyorsun onu. Bilmiyoruz, biz hayatı bilmiyoruz. Nedir hayat? Hayatı meydana getiren şeyler nelerdir? Hayat neden meydana geliyor? Çünkü ben son nefesimi verdikten sonra benim vücudumda hiçbir değişiklik olmuyor. Değil mi? Evet, kalbim duruyor, bilmem ne duruyor falan doğru. Fakat... Vücudumun bileşenlerinde hiçbir değişiklik olmuyor. Cesedimde hiçbir değişiklik meydana gelmiyor. Ve bu ceset çürüyecek ve sonra Allahü Teala diriltecek bizleri. Bu izahı ne? Niye ölüyoruz? Niye yaşıyoruz? Veya hayat buluyor. Evet ölümün ve hayatın mahiyetini bilemesek bile, zamanın mahiyetini bilemesek bile zaman niçindir, ölüm niçindir, hayat niçindir? Cenab-ı Allah bizlere bunları öğretmiştir. İşte günümüz ideolojilerinin, sistemlerinin, rejimlerinin kıyısına uğramak istemedikleri, semtine gelmek istemedikleri önemli problemlerdir bunlar. Sen benim niçin var olduğumu tetkik edemiyorsun. Bunu ortaya koyamıyorsun. Bunu sağlıklı bir şekilde cevaplandıramıyorsun. Ben niçin varım? Ölüyorsam niçin ölüyorum? Bu varlık alemi niçin var? Yani Cenab-ı Allah bunu gayet özlü bir şekilde izah ediyor. Birçok yerde. Bildiğiniz bir ayet-i kerimeden kerime-i hatırlığa tabakir. Ellezî halakal mevte vel hayâta liyebluvekum <Om>, eyyukum ahsenu amele. Allah'u Allah'u O hayatı ve ölümü hanginizin ameli daha güzel olacaktır diye sizleri sınamak için yaratandır. Hayat ve ölümün Yaratılış gayesi vardır. O da budur. Gece ve gündüz de zaten. Zaman olmasa, gece ve gündüz olmasa hayat ve ölüm de olmaz. Hayat ve ölüm de olmaz. Kıyamette, daha doğrusu cennet ve cehennemde zaman duracaktır. Bütün cennetlikler aynı yaşta olacak. Cennette vakit kuşluk vakti gölgesi gibi olacaktır. Sabitlenmiş orada zaman. Orada zaman sabitlenecektir. Onun için orada ebedilik vardır. Onun için orada hayat da yoktur. Daha doğrusu ölüm de yoktur. Efendim yok olmak da yoktur. Efele yani. <gülüyor> taakilûn Hayatı, ölümü ve zamanı iyice anlayın, idrak edin. O zaman akledersiniz. Akledince ne olacak? Bunların halikini ne yapacaksınız? Anlayacaksınız, idrak edeceksiniz ve ona karşı görevlerinizin farkına varacaksınız. Birazdan devam edelim inşallah. Au billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. adeta Cenab-ı Allah şunu soruyor gibi peki bütün bunca delillere rağmen bu çağrının bu davetin bu dinin bu Resulün bu Kur'an'ın bu hataplarından özellikle bu çağrıları kabul etmeyenler ne yaptılar iman mı ettiler akıllarını kullandılar mı Şükrettiler mi? Allah'a yalvarıp yakardılar mı? Boyun eğdiler mi? Ne yaptılar? Akıllarını kullandılar mı? Hayır. Bunlar hiçbirisi olmadı. Belkalu misle mâ kâlel-evvelûn Bunlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. Bunlar da Öncekiler ne dedilerse onu söylediler. Öncekiler bu çağrının benzeri çağrıyı yapan diğer peygamberlere aleyhimüsselam ne dedilerse senin muhatapların da benzer sözler söylediler. Dediler ki: قالوا اإذا متنا وكنا ترابا وعظاما Dediler ki biz ölsek ve toprak olsak, kemik olsak ondan sonra gerçekten biz mi diriltileceğiz diyorlar. Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz? Biz mi diriltileceğiz? Biz mi? Böyle bir ihtimali uzak gördüklerini ifade ediyor. Oysa az önce bahsettiğimiz hayatı ve ölümü ve bunların Allah tarafından halk edilmiş müstesna hakikatler olduğunu düşünseler, bu şekilde düşünmezlerdi. Toprak ve kemik, sen her birimiz. Adem aleyhisselam dahil olmak üzere. Dünyada hayat sahibi bir varlık olmadan önce neydik? Neydi? Her birimiz ömrüne bir sene daha eklesin. Bir sene önce neredeydi? Dünyaya gelişinden bir sene önce neredeydi? Yani annesinin karnına düşmeden üç ay önce neredeydi? Bunu düşünsene be insan. Vakit geldi. Cenab-ı Allah her birimizi değil mi? Tıpkı küçücük bir sülüğü andıran bir kan damlacığında Allah'a bak. Vallahi akıl hayal alınıyor. Gerçekten alınıyor. Ben, sen hepimiz burada olanlar olmuyor. Bir zamanlar bir kan damlacılığıydı. Ondan önce o oh bile yoktu. Allah Allah. Şimdi burada bağırıp çağıran bir insan oldu. Bunu akıl hayal almıyor. Bunu düşünmeyen zavallı insan düşünmediği için aklı bugünkü varlığı sanki ta baştan beri varmış gibi kendi kendisini var etmiş gibi a da he, ben kemik ve toprak olduktan sonra mı dirilttireceğim diye uzak görüyor. Onu uzak göreceğine nasıl bu hale geldiğini düşünsene. O zaman amenna ve saddakna diyeceksin. Beni yoktan var eden Allah. Zamanı gelince canımı aldığına göre dilediği zaman da beni tekrar dilediği gibi diriltecektir. Bu budur. Zeka ve feraset nedir? Tariflerinden birisi şudur. Bilinenlerden bilinmeyen ihtimalleri tahmin edebilmek ve çıkarmaktır. Değil mi? Bugün bizim bilinmeyen varlıklardan, bilinmeyen bir halden bilinir bir hale geldiğimizi biliyoruz. Buradan hareketle ihtimalleri düşünebiliriz. Biz yoktuk var olduk, varız yok olacağız. Peki yoktuk var olduk, varız ve yok olacağız. Bunlarda bir şüphe var mı? Bunlar tartışılmaz. Hakikatler değil mi? Hiç kimse ben annemin karnına düşmeden önce vardım diyemez. Diyemez. Dese maskara olur veya delidir deriz yani. Tımarhaneliktir. Tedaviye götürürüz. Yardımcı olmaya çalışırız. Falan. Diyemediğine göre Peki ben ölmeyeceğim dese birisi ne deriz? Aynı şey. Ee, yoktuk var olduk varız yok olacağız. Peki buna karşılık gayipten haber aldığını belirten ve doğruluğu mucizesiyle ispatlanmış yüce rasuller bizlere öldükten sonra diriltileceksiniz dedikleri zaman niye uzak bir ihtimal görüyoruz? Niye havsalamamız almıyor? İşte burada bilinenlerden bilinmeyen ihtimalleri çıkarmak budur. Zeka bunu gerektiriyor. Akıl bunu gerektiriyor. Bizim bunu anlamamız gerekiyor. Şey diyor. Ondan sonra devam ediyorlar bir de. لَقَدْ وُعِدْنَا Biz de, bizim atalarımız da Bununla önceden tehdit edilmiştik. Bize de bu vaat edilmişti, atalarımıza da bu vaat yapılmıştı. Fakat bu, in hâzâ illâ esâtirul evvelîn. Bu ancak öncekilerin efsanesidir diyorlar. İşte akıl köreldiği zaman hakikati ve efsaneyi birbirine karıştırır. Kesin delil ile bilinen varlan sonucu zann ile karıştırır. İşte delil bu bakın. Kullemen el ardu ve ben fiha in kuntum tâlemun. Leki eğer biliyorsanız söyleyin yer ve içindekiler kimindir? Hani bu bir tehdittir, bu bir efsanedir, bu bir palavradır. Avami tabiriyle diyorsunuz ya, o zaman ben size bir soru sorayım. Göklerde, yerde bulunan ve yerin içinde bulunanlar kimindir? İnkarcılar bu sorulara yanaşmazlar. Çünkü bu sorulara geldikleri vakit örümcek yuvaları darmadağın olur. Örümcek yuvasını andıran ideolojileri, düşünceleri, küfürleri, inkarları küçücük bir nefesle, bir çocuk nefesiyle bile ne olur? Yerle bir olur, yok olur gider. اِنْ <gülüyor> كُنْتُمْ Eğer sizin bir ilminiz varsa, bir şeyler biliyorsanız, bunun cevabını da söyleyebileceksiniz. سَيَقُولُونَ <gülüyor> لِلّٰهِ Hepsi olmasa bile mutlaka aralarından, ...bunlar Allah'ımdır diyeceklerdir. Bu Allah'a aittir. O halde hemen soruyu sor diyor ya Muhammed. ''Kul efele tezekkerû'' Siz öğüt almayacak mısınız? İbret almayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz? Bu işin hakikatini idrak etmeye kalkışmayacak mısınız? Soru devam ediyor. Kul مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّابْعِ ve الْعَرْشِ الْعَظِيمِ De ki yedi semanın Rabbi de pek büyük arşın Rabbi de kimdir? Rab biliyorsunuz sahip, malik ve Rab'lık ettiği varlığın her türlü ihtiyacını var olması için her türlü ihtiyacını karşılayan demek. Yedi Sema'nın Rabbi. Böyle üç kelimeyle söylendiği gibi kolay değildir. Bunun anlaşılması lazım. Men Rabbus Semavatis Seba. Yedi Sema. Sadece dünyamızın bulunduğu Samanyolu galaksisinde bile milyarlarca yıldız var. Bu bizim galaksimiz gibi Binler ve binler galaksiler var. İnsan havsalası zorlanıyor. Kafa almıyor bu kadar geniş alemi. Peki bunların Rabbi kim diye soruyor Cenab-ı Allah. Bu galaksileri, bu galaksilerin efendim her birisindeki milyarlarca yıldızları, gezegenleri, güneş sistemi gibi şu kadar binlerce yüz binlerce sayısını bilmediğimiz Güneş Sistemi. İrili ufaklı gök, göğün uzay boşluğunun şurasına burasına serpiştirilmiş bunca yıldızlar. Bu efendim söyleyeyim bir e, çiftçinin ifade yerindeyse e, tarlasını sürmüş ekinini ekerken... E, çektiği bir avuç buğdayı saçması gibi değildir. Her bir yıldızın, her bir gezegenin birbiriyle ayrı bir münasebeti, hatta bir çok yönlü, çok yönlü münasebetleri var. Çekim alanları, gezmeleri, tozmaları, seyretmeleri, hızları ve çaire vesaire. Akıl hayal almaz. Ve Cenab-ı Allah bunların hepsinin Rabbi, yani her birisinin var olması ve varlığını sürdürmesi için ne gerekiyorsa, hepsinin yaratıcısı. Ve bir de Rabbul Arşil Azim, tasavvuru kabil değil. Bir, Ayet-el hatırlayın. Vesi'e kürsüyü semavati vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Kuşatmıştır. Tamam mı? Peki bu kürsüyü Peygamber aleyhissalatü selam temsilen anlatıyor. Göklerin ve yerin tamamının biz bunları daha idrak edemiyoruz. Bunların tamamının kürsiye oranı, kürsiye oranı koca bir çölde bir yüzük kadardır. Kürsi gökleri ve yeri kuşatıyor. Göklerin ve yerin kürsiye oranı bir küçük halka kadardır. Kürsinin arşa göre oranı da böyledir diyor. Burada katların çarpımı var. Sonsuzluk var burada. Anlayamayız bunu. İdrak edemeyiz bunu. Yani dediğim gibi biz semavatın ucunu bucağını bilmiyoruz ki Semavata sınır çizelim. Ondan sonra o semavatın yüzük olarak oranını efendim kürsüye göre hesap edelim. Onu bildikten sonra arşı hesap edeceğiz. Böyle bir hesap yok. Mümkün değil. Bunun yanına bile yaklaşamaz. Cenab-ı Allah'ın azametini tasavvuru mümkün olmaz o zaman. De ki o zaman işte soruyor. Söyle diyor onlara yedi semanın Rabbi kim? Pek büyük arşın Rabbi kim? Seyekulüne lillah. Kafaları çalışan idrakleri olanlar bunlar Allah'ındır diyecekler. O halde sen de sor onlara Efela la tettegun o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Korkmayacak mısınız? Her bir soru apayrı bir azamet. Daha doğrusu allah Teala'nın azametini ayrı bir veçhesini dile getiriyor. Kul men biyedihî melekûtu kulli <Sessizlik> şey. De ki... Her şeyin melekutu, yani mülkü, hakimiyeti ve tasarrufu, kimin elindedir? Ve o yüceiru ve la yücearu aleyh. Allah Allah. O himayeye alır ama ona rağmen kimse himaye edilemez. Yani orada diyeceksin ki, Faraza. Ya Rabbi sen buna azap edemezsin. Onu ben himayeme aldım. Sen kimsin? Sen kimsin? Kimse ona karşı himayeyi alamaz. Onun için himayeyi Allah'tan dileyeceksin. Dileyeceğiz. Himayenin bir adı da şefaattir. Kimse Allah'a rağmen kimseye şefaat edemez, edemeyecektir. Şefaat tamamıyla Allah'a aittir. Allah dilediğine şefaat iznini verecektir sadece. Onun için şefaat ya Rasulullah dağil hiç kimseden şefaat dilemez Allah'tan başka. Ayet-i Kerime açılıyor. Vehve ve la yujaru alayh Sen kendiliğinden şefaat edebilirsen Allah'a rağmen Allah'ın istemediği kimselere de şefaat edebileceksin demektir. Allah böyle bir şey yok diyor. <gülüyor> ve o yujiru ve la O himayeye alır ama ona rağmen kimse kimseyi himayeye alamaz. Böyle olan kimdir? Biliyorsanız söyleyin. İn kuntum te'alemun seyekulûne Yine onların insaf sahibi olanları, bilenleri bunlar Allah'ındır diyecekler. Bu hak, bu yetki, bu vasıf, bu özellik sadece Allah'ındır. Kul <Sessizlik> <Sessizlik> feennâ tusharûn. De ki o halde nasıl olur da büyüleniyorsunuz? Nasıl aldatılıyorsunuz? Nasıl başka tarafa çekilebiliyorsunuz? Evet, bugün beşeriyet İslam'ı, İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ı, Kur'an'ın hakikatlerini ...görmeyecek şekilde büyülenmiş gidiyor. O kadar çok büyücüle, büyüleyiciler var ki... ...15 gün öncesinden... ...gençlerimiz, insanlarımız, yaşlılarımız, erkeğimiz, kadınımız hatta... ...15 gün sonra yapılacak maçı tartış. Ondan sonra milyonlarla maçı nasıl artık seyredebileceklerse seyrederler. Yollarda bağrışmalar, çağrışmalar, havaya ateş etmeler, insan ürdürmeler, ölümlerine sebep olmalar, sahalara hücumlar, bildiğiniz şeyler. Arkasından iki üç gün daha tartışması, eleştirileri yapılır. Şu haklıydı, bu haklıydı gibi yorumlar üstüne yorumlar. Aman Rabbi. Senelerce önce küçük çocuğumu okula götürüyorum. İki tane çocuk birbiriyle konuşuyoruz. Siz maçı bize sattınız. Ulan sen kimsin o kim? Bu oğlum. Maçı bize sattınız. Çocuğun Çocuğun eleştirici. Doğru yanlış o ayrı bir konu. Oraya kadar inmiş yani. Ya sabahleyin okula gidecek öğrenciler. Derse, dersi düşüneceğine şu problemi çözdün mü, bu ödevi yaptın mı falan diye konuşsalar gayet makul gelecek. Bir de yorum yapıyor, siz maçı bize sattınız. Yani bu işin üçkağıtçılığını onlar bile biliyor, öğrenmişler yani. Kabulleniyorlar. Bugün insanlığımızı büyüleyen en büyük sihirbazlardan biri, şeytanın ürettiği sihirlerden biri, bu futbol denilen 21. asrın asılsız ilahıdır. Hakikatsiz ilahı. Din. Din. insanlar başka bir şey düşünmüyor. Muhammed Esed'in söylediği gibi yolların ayrış noktasında İslam. Futbolcular diyor ilahlar stadyumlar mabetler olmuştur. Evet. Sinema yıldızları, starları ilahlar sinema salonları mabetler olmuştur. Diyor. Onun için bu soru burada çok manidar. O halde siz nasıl olur da büyüleniyorsunuz? Aslında bu toplumsal bir hastalıktır. Toplumsal bir cinnettir. Türkiye'de bırakalım başka yerleri. Cumartesi ve pazar günleri insanların maçlara harcadıkları ...saatleri hesap ediyor. Bilmiyorum ama... ...yüz milyonlarca saati bulur herhalde. Peki... ...bu kadar saatte insanlar bu memlekete ne üretir? Hiçbir şey yapmasınlar, uyusunlar daha iyi. Vücutları dinlenir. Ertesi günü... ...hayata daha iyi kalkarlar... Hayırlı bir iş yapıyorlarsa daha güzel üretimler yaparlar. Daha iyi işler yapar. Bunun zararını kimse tasavvur edemez. Peki bunların birisine ödenen şu kadar 10 milyon, 30 milyon, 40 milyon Euro'sudur, dolarıdır vesairesi. E bu paralar kimin parası? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Devlet bütçesi bunlar. E bu sihir değildir de nedir? Bütün bunlar görülmüyor. Bunları cesaret edip de ortalıkta sonra kolay kolay konuşamayız. Ha. Vallahi biz deli oluruz. bak ya! Diyecekler. Sen hangi yaşıyorsun? Futbolsüz dünya olur mu? Demiş ya adam rüya görmüş, filan günde salih bir kul filan günde yağmur yağacak, o yağmurdan suyundan içen delirecek. Adam denemiş kendisini, çık, gördüğü rüyalar çıkıyor. Evdekilere demiş, ya tedbirinizi alın böyle bir yağmur yağacak. Rüyasını gördüm. Bari kendi topladığımız sudan şey edelim, biz delirmeyelim. Tamam demişler, gerçekten suları toplamışlar. İlk bir iki gün bir şey pek fark edilmemiş. Üçüncü, dördüncü gün herkes delirince adam yolda gidiyor. Ha deliye bak, dükkana gidiyor deliye bak. Manava gidiyor deliye bak. Camiye gidiyor deliye bak. Herkes ona deli. Bırakın o suları bırakın. Getirin bakayım şu yağmurdan bir de biz içelim. bir bitsin. O hale geldi. Şu anda onlar akıllı biz deliyiz. Vaziyet o. Vaziyet o. Onun için. İslam ile insanın yeniden canlanması ve dirilmesi lazım. 14 asır önce İslam insanı yeniledi. İnsanı cahiliyenin ve şirkin her türlü çirkefinden, bataklığından kurtardı. Bizim de kendimizden başlayarak yakın çevremizi elimizden geldiği kadar canlandırıp diriltmemiz lazım. Bel ataynâhum bil hakkı, ve innahum lakâzibûn. Hayır, bizler aslında onlara hakkı getirdik ama onlar yalancıdırlar. Yalan söylüyorlar. Niye yalan söylüyorlar? Çünkü mettâha Allahu min veladin ve mâ kâne ma'hu min Allah ne bir evlat edinmiştir de onunla beraber bir ilah vardır İzel vebe külü ile bimehalalak Aksi takdirde her ilah yarattıklarını alır gider kainatın düzeni bozulur. diyelim ki bir ilah güneş sistemini yaratmıştır bir diğer ilah evendim ben söyleyeyim başka bir sistemi yaratmıştır. Birisi ayı yaratmıştır, birisi bilmem neyi yaratmıştır, dünyayı yaratmıştır. Herkes der ki kardeşim ben güneşimi alıyorum, vermiyorum. Daha etme elme benim dünyamın insanları güneşsüz olmaz falan filan. Vermiyorum. Şimdiye kadar verdiğim yeter. Buyurun kainat bozuldu ya. Yani. Farz basit bir misalle anlatmaya çalıştık. Ve biri bu sefer biri diğerine niye vermiyorsun? Kavga ederler. Kainatın düzeni bozulur. Biri diğerine üstünlük sağlamaya kalkışır. Ama Allah öyle değil haşa. Subhanallah, amma yasifat. Onların niteleye geldiklerinden Allah münezzehtir. O bir tek ilahtır. Göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başka Rab, ondan başka ilah yoktur. Onların her türlü batıl nitelendirmelerinden o münezzehtir. Âlimil gâybi ve şehâdeh, gizliyi de açığı da bilendir. Fete âlâ amma yüşrikûn, o onların ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Cenab-ı Allah bizleri tevhid ehli olarak yaşatsın. Tevhid ehli olarak canımızı alsın Amin. Tevhid ehli olarak bizleri Haşretsin Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yasifun Ve selamun alez mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Bugünkü dersimizle Bu e, Dönem diyelim Derslerimiz nihayete Ermiş olur İnşallah Başlayacağımız zaman zaten Duyacaksınız muhtemelen Kurban bayramından sonra olur ee, Cenab-ı Allah yaşarsak hayırlarımızı artırarak yaşatsın ona huzuruna gitmek nasip ve takdir edilmişse iman ile salih amellerimizle onun sevdiği kullarından bir kul olarak bizleri huzuruna kabul buyursun سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة